Elhamdülillah Vessalatu Vessalamu Aleyhi Resulillah Geçen dersimizde 9. ayet-i kerime Estaizu İnne hazal kurana yehdi lilleti hiye akvam ve yibashirul mu'minin ellezine ya'melune salihati enne lehum acran kebira bu ayet-i kerime üzerine durmuştuk. Özellikle de buradaki hidayet kavramını açmaya gayret ettik. Şimdi bu ayet-i kerimelerle ilgili bazı notlarım var. Onlara mümkün mertebe bağlı kalarak devam etmeye çalışacağım. Çünkü o notları daha önceki derslerimde aldığım halde Verememiştim. Mümkün mertebe inşallah orada yazdığımız bazı şeylere de değinelim istiyorum. Bildiğiniz gibi biz kalp, amel ve akıl ve nefis hidayetinden söz etmiştik. Ve bunların insanın hidayete ermesinde, Allah'ın gönderdiği dini kavramasında, kitabı fık etmesinde önemine değindik. ve demiştik ki aklın ıslahı ve hidayeti ilimledir. Akıl neyle ıslah olur? İlim ile ıslah olur. Kalbe gelen veya akla gelen şekler, rayip, tereddüt, cehl ve benzeri şeyler Allah'ın insana verdiği melekeleri dumura uğratıyor. Çünkü bunlar insanın şeytana itaate Şeytanın adımlarına uymaya ve şeytanın misyonunu üstlenmeye götürür. Bunları ifsad ettiğiniz zaman yeryüzünde de ifsat başlamış demektir. Öyleyse Kur'an'a hidayetle ittiba etmenin bazı vesileleri var. Bunların başında sadık bir iman gelir. Biz buna... İhlas da diyebiliriz, biz buna tasdik de diyebiliriz. Tabii tasdikin açılımına girmeyeceğim yani ne demek olduğuna inşallah kelime-i şahadetle niyetle ilgili bazı şeyler hazırlıyorum. Kelime-i şahadet ve niyetin benzerliği nedir? Aradaki fark nedir? Kelime-i şahadeti söyleyenlerle niyetlerin salih olduğunu iddia edenlerin amellerinin ne olduğu? ve bunların niyetle kelime-i şehadetini saptırmalarından ötürü nasıl bir fesada neden olduklarını orada açıklamaya çalışıyoruz. Bir diğer vesile kişinin Kur'an'la amel etmesi, sonra ona davet etmesi, sonra onu öğretmesi, yani hem öğrenecek hem öğretecek, sonra o kitabı muhafaza edecek, onun savunmasını yapacak. Hidayet bunlardan mı teşekkildir? Kur'an'a itibâh idaieti bu. Hani biz anlattık ya İbni Mesud'un veya İbni Abbas'ın sözü dedik işte şu ayeti şöyle tefsir ediyor: "Ellevine yetlûne kitâb Allah'e hakât ilâveti. Ulayik yümnünûne bi". Allah'ın kitabını hakkıyla tilavet edenler, yani tilavetten maksat yetlûne kitâb yani Allah, yani yettebiğûne kitâb Allah'i hakk'a itibâhi. Ulayik yümnünûne bi. Kim Allah'ın kitabına hak? hakikati ile gerçek anlamda ittiba ederse, onlar Allah'ın kitabına iman edenlerdir. Öyleyse iman, kalp ile tasdik ve dil ile ikrardır meselesini biz ciddi ele alıp incelemeliyiz. Bu bakımdan o bizim hazırladığımız küçük risale, belki 6-7-8 sayfa olacak, ama ehemmiyeti çok büyük çünkü bugüne kadar niyet ve kelime-i şahadet üzerine yazılması gereken şeyleri, bu vesileyle de yazmış olduk. Allah Azze ve Celle kitabında insanın e, hidayetini dalalete çeviren esbaplardan bahsetmiştir. Bunların başında ne dedik? Heva gelir, bid'at gelir, bid'atler ve kurafeler. Allah'a şirk koşmak, Allah'ın kitabında şek ve şüphe etmek. Şek Allah'ın dininin olabileceğini olmayacağını, Allah'ın hükümlerinin sağlıklı, doğru olup olmayacağı hakkında kararsız olma anlamındadır. Şek budur. Bid'atler ve dalaletlerde insanın Allah'ın dininde bir şeyin eksik olduğunu düşünmesidir. Veya bir şeyin fazla olduğunu zannetmesidir. Eksiğin yerine bir şey koyar, fazla olanı da o dinden çıkarır. İşte bid'at ve dalaletin aslı dinde, bu da Allah'ın gönderdiği dinden razı olmamaktır. El yevme akmeletu lekum dinenku ve etmemtu aleikum ni'metî ve radîtu Ben bugün sizin dininizi ikmale erdirdim. Nimetimi tamamladım. Allah İslam'ı ikmal, kemale erdiriyor. Nîmeti de tamama erdiriyor. Ve size din olarak ancak İslam'dan razı olur Öyleyse Allah neyi din olarak göndermişse, <gülüyor> o dindir. Onun için İmam Malik aleyh der ki, sahibul bid'ati, ev keme kal, sahibul bid'ati yez'umu en fî dînillâhi naqsan. Bidat sahibi zanneder ki Allah'ın dininde bir nakts vardır, eksiklik vardır. Onun için Allah'ın dininde ihdasta bulunur. Fama lem yakun dinen, felen yakuna dinen, felen fama lem yakun ems dinen, felen yakuna lüuma dinen. Dün din olmayan şey bugün ve da din olur. Yani dün Allah'a ve Resul'e ta'at olmayan şey, bugün ve bundan sonra da ta'at ve din olmayacaktır. Öyleyse biz din adına yapılan hareketleri incelediğimiz zaman, din adına ortaya konulan eylemleri, fiilleri, düşünceleri tahlil edip değerlendirdiğimiz zaman, hangi değerlendirmeyle değerlendireceğiz? Ölçümüz Allah'ın kitabı, Resulün sünneti sahabenin anlayışı ve fıkı selef-i salihinin teslimiyeti ve onlara ihsanla uymasıdır. bizim ölçümüz bu. Bu ölçüyü kim şaşarsa ehli dalalete yaklaşmıştır veya ehli dalaletten olmuştur veya dalalet ehli olmaktan öteyi öte insanları da saptırmaya başlamıştır. Yani bu merhalelerin hepsini kitaba ve sünnete ve ashaba muhalefet eden insanların dininde görürsünüz. Onun için onlar yarın Allah'ın huzuruna geldikleri zaman Resulullah diyecek ki Benim havuzuma insanlar gelir. Ene Faratu'tun alel haudi. Ben sizin havza ilk gideninizim. Benim havuzumun genişliği Busra yani eyle, Kudüs bir rivayette. Bir rivayette Busra diyor. Busra şeydeki bir köydür. Yani Şam biladında, beldesinde bir köydür. Bazı kitap çevirenler onu Basra diye çeviriyor. Akıllılar. Ondan sonra Şam'dan bahsediyorlar. Bir satır altta. Bilmiyor. Literatürü bilmiyor. eyle Kudüs veya Busra köyünden Aden'e kadardır. Havzının genişliği. 3 bin kilometre, 2500 bin 500 kilometre. Onun diyor beyazlığı kardan daha şiddetli, tadı baldan daha lezizdir. Ve ümmetimden kimseler gelecekler, wa le yuzadan riyalun ou aqwamun min ummeti, havuzdan geri çevrilecekler. Onlar kim ya Resulullah? Niye havuzdan geri çevriliyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorar yani. Niçin onlar çevriliyor? Denilir ki Resulullah'a, sen onların senden sonra nasıl tebdil ettiklerini, dinin nasıl tahrip ettiklerini bilmezsin. Bakın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinin de öldükten sonra dünyada ne olacağını, hiç bilmediğini... bilmediğini söylüyor. Allah ancak kıyamet günü peygamberlere ümmetlerine ne yaptıklarını <gülüyor> söyleyecek ve haber verecek. İşte dedik ki bu vesilelerden bir tanesi şeytana uymak, işte heva ve hevese uymak, sapmanın, hidayetten uzak olmanın ve o şeytan da insanlara münkeri ve fahşayı emreder. Diyor allah Teala. Şimdi insan hidayete erecek ama bu merhalelerden kurtulması lazım. Bu hisardan, bu kuşatmadan kurtulması lazım. İnsanın nefsini, şehvetini, arzularını ve hırsını cezbeden ve onu dizginin alan o yollardan kurtulması lazım. Onun için Teala sakın sakın şeytanın adımlarına uymayın der. Ey iman edenler, yeryüzünde helal ve temiz olan şeyden şeylerden giyiniz, ve sakın ola ki sakın ha sakın şeytanın adımlarına uymayınız. Neden? İnne ma bil fahsai vel munkar ve enta tulu ala ma la Bakın, hidayetten uzaklaştığı zaman insan veya hidayette erdikten sonra sapmanın vesilelerinden bir tanesi de şeytanın adımlarına uymaktır. Şeytan adımlarını o kadar süsler ki, o kadar müthiş güzelleştirir ki, hadiste Allah Resulü sarsan öyle buyur, ona diyor kalbinizin üzerine diyor hortumunu koyup oraya üflemesine Allah izin vermiştir. Ve öyle bir üfleşçe üfler ki harbi insanın bütün bedenini etkisi altına alabilir. Bütün iradesini harap edebilir, mahvedebilir. fahşa ve münkeri emreder. Dikkat edin bak, fahşa ve münker. Fahşa, insanın bedeniyle ilgili bir kötülüktür. Nefsi ve şehvetleriyle ilgili bir kötülüktür. Münker, fahşayı içine almış olmakla beraber, fahşa da münker olmakla beraber, her münker fahşa değildir. Ama her fahşa münkerdir. Dolayısıyla münker hem akidevi hem kalbi meseleleri içine alır hem de amelle kaville ilgili meseleleri içine alır. Bu vesileyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki men raa minkum munkaran fel yugayyirhu biyedhi Sizden kim bir münkeri görürse fel yugayyirhu teghir etsin onu dikkat edin, tahhir etsin onu, değiştirsin, münkeri neyle değiştireceksin? Yerine daha hayırlısını koymakla değiştireceksin, eliyle. <gülüyor> <gülüyor> fein lem yastatı <-i> febi lisanihi, diliyle, fein lem ve <yastat -i> febi kalbihi, eğer onu da yapamazsa, diliyle de yapamazsa, kalbiyle onu değiştirmeye çalışsın, bu da imanın en zayıf mertebesidir, diyor. Bu da imanın, en zayıftır. Ve zeka azaful iman. Öyleyse şeytan insanı o en zayıf iman noktasına hep teşvik eder. Bakın. Bidat ve kurafe ehline bakın. Dinlerini oyuncak ve alay edinenlere bakın. Onlar dinlerinin en zayıf olan yerlerine yani imanın en zayıf olan kısmına taliptirler. O imanın en zayıf olan kısmı nedir? <gülüyor> Tıpkı Beytül Ankebut dediği Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> örümceğin evi örümceğin evi neden yapılır? İnce ince ipliklerden yapılır. Aslında işte onun çok güçlü olduğundan bahsedilir. Zira örümcek o ipliklere göre bir tank ağırlığındadır. Yani bir tankı bir halata normal bir nasıl bağlarda ağırlığını taşıramazsa halat onun ve o ip Tank nasıl ağırsa o ip için bir şeyde, örümcek de kendi ağı için o kadar büyük ağırlık teşkil eder. O ağırlığa rağmen o, o evini örer, yapar, e, eder, çatar işte bir düzene koyar. Bunun için Kur'an'da وَاِنَّ اَوْهَنَا الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ Evlerin en evheni, en zayıfı da ankabutun evidir. Örümceğin evidir. Şimdi işte insanı öyle ehven, öyle zayıf bir noktaya itiyor ki nefis ve şeytan amellerin en küçüğünden kurtuluş dedi. talep ediyorsun. Faziletlerin en düşük derecesinde olanlardan büyük hayırlar, büyük ecirler ve cennette mertebeler talep ediyorsun. İşte bizi Toplumda dikkat edin insanların çoğu, imanın bu en zayıf noktasına itelemekte. İmanın en şerefli, en zirvesi olan, en aziz, en kıymetli olan amellerine, makam ve mertebesine kimse bizi teşvik etmez. Oradan herkes bizi aşağı çekmeye çalışıyor. Onun için sana mı kalmış, yalnız Müslüman sen misin, dünyayı sen mi değiştireceksin... Sizden ve senden başka Müslüman yok mu? İfadelerini sık sık duyuyoruz. İşte bunların nedeni, insanların şeytanın kutuvat adımlarına uymasındadır. Neden şeytanın adımlarına uyuyor biliyor musunuz? Dedik ya, hadis ve tayyip meselesinden. Temiz olan söz, temiz olan gıda, temiz olan giyecek, temiz olan içecek. Bunlar insanı ıslahı için şart. Niye? Kalbi ıslah ediyor. Dedik ya hangi bedenin eti haramdan mümbit olmuşsa fennâr-ı Hangi et haramdan oluşmuşsa ateş ona daha layıktır. Şimdi insan eğer kendini haramdan korumazsa yemede içmede İnsan akid eder kendisini haramdan koruyamaz. Çünkü birbirle çok ilişkilidir. Şeytan sizin haram işlemenizi emreder. İnneme ye'mru bil fahşai vel nukar. İkisini. Yani dinde satmayı, din içerisinde ahlak ve edepte satmayı şeytan size emreder. Kim emreder? وَإِذَا اَرَدْنَا اَنْنُّهْ لِكَ قَرْيَةً فَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا فَفَسَقُف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَد۪يرًا Biz bir kariyeyi helak etmek istediğimiz zaman bir beldeyi bir ülkeyi oranın mütreflerini fasık, zengin, ahlaksız şehvetlerine düşkün ve insanları sömürenleri emir yaparız. ama bir kariyeyi helak etmek istediğimiz zaman diyor. Helaki hak etmişse başlarına zalimler gelir onların. Yoksa birisi zalim olacak, halk da salah içinde, sulh içinde, iman üzerine olacak da, o fasit adam, o mücrim kimse onları dinden çıkaracak, yollarından edecek. Bu asla mümkün değil. Kur'an böyle bir şeyden bahsediyor. Onları, onların üzerine emir kırarız, ve o zaman Rabbinin onların helaki hakkındaki sözü, kavli de hak olur ve biz onları harap ederiz. Her şeyini. İşte şeytana uydum bir toplum, akibeti budur. Şeytana nasıl uyulur? İki yoldan uyulur. Birisi dedik ki yemeden, birisi dedik ki söz söylemeden, birisi de şehvetten. Birisi de işte akıl yoluyla şerf ve Bunlar hem insanın ıslah olma kapıları hem de helak olma kapılarıdır. Eğer bu kapılardan hidayeti girerse Allah'ın insan salahı erer. Ama bu kapılardan hidayet girmez ve o kapılar kararır ve o kapılardan şeytan girerse insanı helak eder. وَاَنْ تَقُولُ عَلَى اللّٰي مَا لَتَعْلَمُونَ üç şeyi emrediyor. Bir, fahşan. İki, el munkar. Üç, Allah hakkında bilmediğinizi söylemenizi emreder. Yani size vesvese olarak gelir kalbinize, sizin içinize. Ama bunu nasıl yapacak? Yani kalbime girme imkanı yokken şeytan bunları nasıl yapacak? Mümin kalbi imanla mamur, Kalbi imanla mutmain, helal yiyor, takva üzere, sabir bir insan, mücahit bir kimse, şeytan buna nasıl yaklaşacak? Şeytan öyle yaklaşır ki, onu en güçlü, kuvvetli olan amelinin alanında yenemez ama en zayıf olan bir amelin alanında yener. Bazen de en küçüğünde ona yaklaşmaz, en güçlü ve en hayırlı gördüğü amelde onu helak eder ganimetten şal çalan adam şimdi şalı üzerine bürünmüş ateşten bir şal cehennemde yanıyor demesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nedir? İşte o adamın büyük cihada katılması ve orada küçük bir şey tevessül etmesinden şeytanını götürüyor. Dikkat edin. Bir diğeri Öyle savaşıyor ki, diyorlar ki bu nasıl savaşıyor Hayber'in fethinde? Düşeni öldürüyor, geleni öldürüyor, at üzerinde geleni, okla, kargıyla, mızrakla geleni hiç kimseyi koymuyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, cehennem ehlinden olan bir kimseyi görmeyi seven varsa, فَلْيَنْظُرْ اِلَهَدًا مَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَنْظُرَ ile رَجُلٍ min اَهْلِ النَّارِ bir tanesi diyor ki sahabeden, Resulullah bu sözü boşuna söylemez dedim, diyor. Hiçbir sözü boşuna söylemez. Ben diyor, hep onu takip ettim, onun savaştığı yerlerde bulundum. Hep oraya yakın oldum diyor. Akşam üzeri diyor, ağır bir yara aldı. Ve gece o ağır yaranın acısına dayanamadığı için, kılıcını diyor yere koydu ve göğsünün ortasından bastırdı diyor. Kılıç diyor buradan girdi, arkasından çıktı. Ve hemen koştum geldim dedim ki ey Allah'ın Resulü sen gerçekten şehadet ediyorum ki Allah'ın kulu ve Resulüsü. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ve enni eşhedu enni abduhu ve Ben de şehadet ederim ki ben onun kulu ve rasul. Öyle zannetmeyelim. Yani şeytan o kadar müthiş deziselerle, o kadar müthiş hilelerle bize yaklaşır ve bizi mahveder ki hiç farkında olmayız. Ama biz zannederiz ki asıl düşmanlarımız elinde silah olanlar, kuvvetleri, güçleri olanlar, bizi ateşle ve demirle imtihan edenler zannederiz. Halbuki asıl düşmanımız bizim nefsimiz ve şeytanımız. Bunu çok iyi tanımak zorundayız. Bu şeytan tanınmadan ve bu nefis alf edilmeden hiçbir gazveye çıkamazsınız. Hiçbir sefere çıkamazsınız. Niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tövbe suresinde gördüğümüz gibi kafirlere ne diyordu? قُلَّنْ تَتَّبِعُونَ De ki siz bize uymayacaksınız arkamızdan takılsanız bile sizi kabul etmeyeceğiz. Sizin cihada, gazveye, bizimle çıkmanıza. Eğer onlar sizinle çıkmış olsalar bile sizin aranıza fitne, şek ve şüpheler sokarlar diyor. Bunu destek ben iyi anlatmıştım hatırlayan varsa. Onun için münafık, tinetli insanları fısk ehli insanları hevasına uyan zayıf ve çabuk hevasının emrine giren kimselere İslami emanetleri vermeyelim. Asla ve katiyetle verildiği an siz Yezid'in ümmetin başına getirdiği felaketi gördünüz. Aha görüyorsunuz saddamına kadar yani el, <gülüyor> yakınlarımıza kadar görün ümmetin yönetimine bunlar geldiği zaman ümmetin başına neler geliyor. Şeytanın bir diğer tuzağı hidayetten insanı uzaklaştırmak için ve dedik ki orada bir şey var ona değinelim İbn-i el-Cevziye rahmetullahi aleyh tefsirinde der ki bu ayet-i kerimenin burada şeytan bir eğer insan temiz ve helal olan şeyi yemezse mutlaka münker ve fahşaya düşer temiz yiyecek o temiz olan şey ne? helal olan yani. Sonra fahşa ve münkerimi işlerse insan Allah hakkında bilmediğini söylemeyi söylettirir size. Peki Allah hakkında bilmediğimizi söylemek ne demektir? Allah'ın hükümleri, Allah'ın dini ve onun hidayeti varken o din ve hidayeti saptırıcı olan her şey, bunu dini bir amel olarak da bize gösterebilir, şehvetlerimizi önümüze koyabilir, nefsimizi, toprağımızı, ırkımızı, dilimizi sevip üstün tutma noktasında bize yaklaşabilir. Bunların hepsiyle Allah hakkında hiç bilmediğimiz şeyleri bize söylettirir ki bunu da söylemeye başladığımız andan itibaren artık dinden sapma başlamıştır. Sıkıntı burada, yani çıkıp konuşuluyor, herkes bir şeylerden bahsediyor ama işin cevherine değinen bir tek insan yok. Aha size söylüyorum, pazar günü, işte dediğimiz hadise var, Gidin, bir tek insan acaba Kur'an diliyle konuşacak mı ummittikte? Konuşamaz. Konuşamaz. Sebebine gelince, sebebine gelince arzu edilen şeyler karma karışık. Arzu edilen şey net bir şey değil. Bir şey isteyeceğiz. O da, veya bir şey söyleyeceğiz, bunların bizim örtümüze veya bizim okuma hakkımıza engel olmalarının olmadığı, böyle bir meselelerinin olmadığı, asıl mesele insanların yani meydanların ifadesiyle halkımızın, öyle o tabirle, yani düşünün ki orada hitap ediyor bir adam, öyle desin. Asıl mesele, Halkın Allah'a iman ve itaat etmemesidir. Rejimin asıl meselesi ve sıkıntısı budur. Bunu gündeme getirmediğiniz sürece kardeşlerin Allah'ın bereketi ve yardımı gelmeyecektir. Onun için ne sakal bırakmak, ne örtünmek, ne ibadet etmek kesinlikle kişisel haklardan değildir. Kişinin bu hakkını kim veriyor? Kişi bu hakkı nasıl elde ediyormuş? İslam'da mükellefiyet olan, vücut farz derecesinde olan bir amel ve göklerin ve yerin Rabbi, Rabu senavati vel ard, Rabbül aleminden gelmiş olan bir emri, sen diyorsun ki bu bir insanlık hakkıdır. İnsan hakkı savunması Hayır, zaten onların da istediği senin bunu söylemendir. Yani aynı dille konuşmak. Aynı yoldan ters istikametten gelen insanlar bir yerde çakışırlar. Tamam. Ya gölgesinden etkilenirsin ya kokusundan etkilenirsin bilmiyorum. İşte bugün vaziyette öyle. Bir diğer husus. allah Teala Resulüne der ki, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا اِنَّ الْمُبَذ۪ير۪ينَ كَانُ يِخْوَانَ الشَّيَاط۪ينَ Malını tohum saçar gibi saçma. Elindeki imkanları ve varlıkları saçma. Çünkü, çünkü şeytan tebzir edenler malı Allah yolunda değil, alabildiğine israf edilircesine harcayanlar şeytanların kardeşleridirler. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Adam şeytanın kardeşi olabiliyor. Şeytanın kardeşi olarak Kur'an'da adlandırılabiliyor. <gülüyor> Demek ki şeytan hem fahşayla hem münkerle, hem israf ve tebzirle bizimle savaşır, işte buradaki inceliğe dikkat etmemiz gerekir. Nefsin ve aklın ifsadı şüpheler ve şehvetlerden kaynaklanır. Bunun da sebebi külli olarak Allah'a yönelmemektir. Yahut ona yönelişte batıl ve bid'at üzere yanlış bir yol tutmaktır. Kur'an Allah'ın insanlığa gönderdiği kurtuluş ve özgürleşme kitabı. Bu özgürleşmeyi biz Bera'a suresinin birinci ayetinde unutmamışsanız ki ben unutmuş değilim, ben anlattım. Neden özgür olmak? Kur'an niçin insanı özgür kılar? Ayrıca Kur'an'ın ile ilgili konuşmamızda da buna uzunca yer ayırmıştım. Hikmet Hikmet ilim, nübüvvet, akletme veya fıkh etme dediğimiz hadise, adil, adil olma veya kıst sahibi olma, sonra ittiba ve iftida gelir. Şimdi bu kavramlar nedir? Kısaca hemen kitabı biliyoruz kitaba tam teslim. Hikmet, Allah'ın kitabının içindeki ilim fıkh etme usul ve vesileleri ve Allah'ın nebilerinin hepsinin bize bıraktığı miras. Nübüvvet ilmi. İşte ilim dediğimiz şey, cehlden uzak olma ve Allah'ın kitabına ittiba etme. Hüdaya tabi olmaya bir anlamda ilim denir. Eğer bir insan hüdaya tabi değilse, istediği kadar malzemesi olsun, o ilim sahibi değildir. Nübüvvet bizim hidayete ermemizde en büyük vesilelerden bir tanesidir. Bütün peygamberlerin hidayetini seveceğiz. O hidayete tabi olmaya gayret edeceğiz. Akıl etme ve fıkh etme dini anlamada en önemli vesilelerden birisidir. Eğer biz melekelerimizi ifsad edersek, şek, şüphe, şehvet, günah, mülker gibi şeylerle bizde adletme ve fıkh etme en alt düzeye iner. Onun için de imanı en alt düzeylerde ararız. Zira kolumuz, kanadımız kısadır, elimizi uzatıp da en yüksek zirvedeki imani kıymetleri, değerleri devşiremeyiz. Nerede kalırsın? Merdiveni olmayan adamın, alttaki meyveleri veya ağada çıkamayan kimsenin aşağı düşmüş çürük meyveleri yemesi gibi. En aşağıdaki edna olan amellere teşebbüs edip, efendim, âlâ e, illiğindeki mükafatları beklersin. İşte bu vesileler ve esbabın hepsi, yani erkanın hepsini bir araya topladığımız zaman <gülüyor> Müslüman ümmetin siyasi, iktisadi, sosyal, ferdi ve de evrensel alanlardaki hidayetini de görmek mümkün. Eğer bunlar bir ümmete hakimse ne olur? Bu dediğimiz beş alanda da Allah o ümmeti hidayet üzeri <gülüyor> Burada daha önce dersimizde değindiğimiz bazı meseleler var. Kur'an'a uymak demiştim ki onun hidayetine tabi olmak çok çetin bir mesele ve çok zor bir olaydır. Her insanın üstesinden geleceği bir şey değildir. Onun için onun bize hidayet olabilmesi, bize şifa ve bize rahmet olabilmesi için Bizim önceden kendimizi hazırlamamız lazım. Değil mi? Allah'ın haramlarından sakınmak, emrettiklerini yapmaya çalışmak. Bunlar tabii çok geniş bir yelpazeyi içerir. Yani öyle herhangi birkaç meseleyle halledebileceğimiz şey değil. Onun için kendimizi hem nefsimizin hem modern hastalıkların şerrinden korumak için Kitabın hidayetine ve Resul sünnetine ittiba etmek zorundayız. Bunun dışında bizim kurtuluşumuz yoktur. Zaten Resulullah da bunu haber vermiştir. Size iki şey bıraktım. Ona tabi olduğunuz zaman ebediyen sapmayacaksınız. Ben sizi bir başka hadiste gecesi gündüz gibi olan bir yolun üzerinde bıraktım. İnni evkat taraktukum evkat inni taraktukum. ''Alâ mehaccetin leyluhâken hârihâ.'' ''Lâ yazîgu anhâ illâ hâlikûn.'' Bu benim bıraktığım yoldan ancak halik olan nefsini helak eden insan ayağa kayar. Onun dışında kimsenin değil. ''Ve men yergab an milleti İbrahim'e.'' İlla men sefih nefsehu. İbrahim'in milletinden yüz çeviren, ancak nefsini sefih eden, men sefihe nefsehu nefsini alçaltan, sefih kılan kimsedir veya kimseler. Bunun için bizim orada şeytan sizin Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi size emreder meselesine burada bir hususla tekrar değinelim. Mesela bir konuda insanlar bugün konuşur, tartışırlar. Ya ne olacak denir, böyle de olsa olur. Veya işte efendim siz bunu insanlara yapmayın diyorsunuz. Peki alternatifiniz nedir? Şunu yapma, bunu yapma, şunu yapma. Peki alternatifiniz nedir? Şimdi o zannediyor ki o insan Müslüman diyelim yapma denilen şey yapılamaz olan şeydir. Yani üstesinden gelinemez yapmamaya sanki gücü yetmiyor. Halbuki Allah Azze ve Celle ve Resulü bir şeyin yapılmamasını söylemişse aslında orada emir gizlidir. Sen bunu nasıl başarırım, bunu nasıl yapabiliriz çağımızda günümüzde derken iki muhalefette bulunuyorsun. Birisi Allah'ın nehyine oynuyorsun, ikincisi Allah'ın emrine oynuyorsun. Zannetmeyelim ki biz bize, emredileni yapmadığımız zaman tek şey yapmış oluyoruz. Bir, emre itaat etmemekten bir cürüm işleriz. İkincisi, o emrin yerine başka şey yapmış olmaktan dolayı hesaba çekilir. Dolayısıyla, bir meselede bizden önce verilmiş olan bir fetva, bugün saptırılarak kaldırılmak istenebilir. Basit bir mesele, Kur'an-ı Kerim'in sayfasına abdestsiz el sürme. Eskiden ilmi bir meseleydi, fıkhi bir meseleydi, eski alimlerimiz, onların düşüncesinde bizim selefimiz olan mümin alimlerimiz, tartışsalar ve o minval üzere tartışılsa, meseleye hiç itirazımız yok. Amma ve lakin, mesele getirilir, sistemin din tahrip etmesi modernistlerin kalbinde nifak ve maraz olan ve batı felsefesiyle kalpleri kararmış ve bulanık hale gelmiş zihin sahipleri söyledikleri zaman meselenin altında siyasi ideolojik İslam karşıtı kültürel veya akidevi bir eylem vardır bundan dolayı biz bunu karşısında dururuz eğer sırf alimlerimizin buna benzer fetvalardaki tartışmaları aynen bugün de gündeme gelse ilmi ve fıkhi olarak tartışılsa itiraz etmeyiz. Fakat bu alanın dışarısına çıkarılıp insanların Kur'an'dan uzaklaşmalarına bir neden gösterilirse o zaman senin demen gereken ve benim demem gereken nedir? Bu fetva Mahallinin dışında, amacının dışında kullanılmaktadır. Vardır bunun fetvası, vardır buna cevaz. Alimler cevaz vermişlerdir, cevaz vermeyenler çoğunluktadır. Ama bugün niye bu konuyu biz tartışırız? Mesele hidayet meselesidir. Çünkü henüz hidayete ermemişiz. Neden hidayete ermemişiz? Hadiste rayip olduğu tartışılıyor. Kur'an'da raif olduğu tartışılıyor. Kur'an ayetlerinin bazısının zamansal, mekansal, tarihi olduğu tartışılıyor. Kur'an ayetlerinin mitoloji ilgisi araştırılıyor. Kur'an ayetlerinin arkeolojik, antropolojik incelemesi masaya yatırılıyor. Yani hangi dinden ne almıştır? Hangi tarihsel kalıtımdan ne vardır? Mitolojide ne vardır Kur'an içinde? Dikkat edin, bu ne demektir biliyor musunuz? Bu Batılıların Homeros'un eserlerine yaklaşması, Tevrat'a ve İncil'e yaklaşması gibi bir yaklaşımdır. Şimdi siz zannediyorsunuz, bu insanlar Allah'a iman ediyor, Kur'an'a iman ediyorlar. Çıkıyorlar ekranlarda konuşuyorlar. Ama ne için konuşuyorlar? Ve onları kim konuşturuyor? Öyle zannetmeyin, bir ekrana vermek basit bir meseledir. Hayır! birileri seni tespit edecek, mühürleyecekler, okeyleyecekler, onaylayacaklar, sonra sen oraya çıkacaksın. Kazaren çıkarsan benim gibi olursun, bir daha çağırmazlar. Ve başka Müslüman kardeşlerimiz var, onlar da öyle. Kazaren çıkıveriyor, bir daha çağırmıyorlar. Çünkü yanlış şeyler söylüyoruz, onlara göre. Bu nedenle, Kur'an hidayetini onun nasları ve naslarındaki ibret kıssa ve öğütlerden emir ve yasaklardan nebilerin misyonu yani risaletinden Kur'an'dan alıp hayata taşımalıyız. Yani Kur'an bu vesileyle bizi hidayete erdirir. Oradan insanı insan için teshir edilmiş olan tüm ilgi alanlarına Kitap böylece Kur'an hidayetini taşır ve evrensel bir kimlikle karşımıza çıkar. Onun için biz İslam'ı anlarken, algılarken sadece kendimize yönelik hidayet vesilelerini öğrenmek ve tartışmakla mükellef değiliz. İnsanları da nasıl hidayete erdireceğini, insanların çıkmazları ve içinde bulundukları dalaletleri de nasıl mualece ettiğini, tedavi ettiğini de göstermek zorundayız. Bu, diyeceksiniz ki bugün var mı bunun örneği? Hani senin kliniğin, hani senin aşevin, hani senin fakirleri giydirmek için efendim yardım kampanyan, hani elbise dolu depoların, hani efendim gıda yardım kampanyaların, kumpanyaların, hiçbir şeysi yok. Hiçbir şeyimiz yok. Birilerinin var, başka amaçlarla kullanıyor. Yine dünyevi maksatlarla kullanıyor. Ahireti istiyor fakat dünyayı da istiyor. Dünya da işin içinden çıkmıyor. Senin de yapacağın tarihten örnekler getirmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hangi alternatifi vardı soruyorum size. Nesi vardı? Deveye binip Medine'ye gidecek imkanı yoktu. Ebu Bekir aldı iki deve, dedi ki Medine'de parasını almak kaydıyla satın al ama ben sana borçlanacağım. Bilale işkence ediliyor, ashab'a işkence ediliyor, fakir köle Müslümanlara. Onları azat edecek parası yok Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ona iman eden bir varlık sahibi onu azat ediyor. Ashabına öyle işkenceler ediliyor ki, kan kusturuluyor bu insanlara. Üç yıl açlığa mahkum ediliyorlar. Resulullah yine bir alternatif koyamıyor onlara. En sonunda alternatif yani çözüm, çıkış hidayet geliyor. Neden? Sınanıyorlar. İmtihandan geçiriliyorlar. Siz öncekiler gibi sınanmadan cennete gireceğimizi mi zannettiniz? Biz şimdi sınanıyor muyuz sanki? Yok. Başörtüsü mesele sınanmak değil. Yok işte hakim olamıyormuş da kızımız. Yok kızımız avukat olamıyormuş ağlıyor başörtüsünden dolayı sonra da çıkarıyor falan filan. Birisi putun önünde duruyor, diyor ki içim kan ağlıyor, gündüm önünde, içi kan ağlıyormuş. Yalan, içi kan ağlıyorsa gidip dans etmez o çarılçı, bak karı Şimdi, bütün bunlar nedir? İnsanların gözü önünde Allah'ın tertemiz dini, Allah'ın berrak ve pırıl pırıl hidayetini hakikaten kirleten ameller ve davranışlardır. Bizleri bu toplum sevmeyebilir, bizlerden nefret edebilir, Bizim sakalımızdan, giyimimizden, kuşamımızdan hoşlanmayabilir. Ama bu topluma Müslümanlar Müslüman olduklarını ispat etmek zorundadırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fıtraten zaten güzel huluk ahlak üzereydi. Buna gerek kalmıyordu. Ama bugün insanlar güvenmiyor kimseye. Dün adil düzen dedi, bugün başka düzen dedi. Dün bilmiyorum falan dedi, bugün başka falan. Dün Anadolu türküsü çaldı, bugün disco çalıyorlar. Dün başka şey söyleniyordu, kahrolsun Amerika ve İsrail diyordu, Bugün onlara çiçekler göndermiyor. Kim inanır sizin hangi İslami misyonunuzun olduğunu? Hiç kimse inanır. Bunun için şeytan insanı böyle maalesef aldatır. Evet daha önce de bunlara değindik. Buradaki notlarımızı kısa geçiyorum. Dedik ki Kur'an'ın hidayetinin en büyük kayesi aklı ve nefsi hidayete erdirmektir. İnsandaki en büyük iki imkan budur. Akıl yoluyla hidayete yani tevhide hizmet eder. Nefsi terbiye etme yoluyla da takvaya, salaha, ihlasa hizmet eder akıl ve nefis Hidayi bulamamışsa başka hiçbir vesile hidayetine vesile olamaz. Allah'ın dilemesi hariç ki o fıtri hidayettir. O sünnetullah'tır. İnsanın insanı davetinin dışındadır. Davet etmek senin ve benim mükellefiyetimdir ama kalplere hidayeti koymak Allah'ın vazifesidir. Aklın dalaleti demişiz ilmi ve imanı perdeler. Nefsin dalaleti ve sapması ise kalbi duyguları perdeler. Akıl perdelenirse idrak dumura uğrar ve zamanla yok olur. Kur'an'ı ve Allah'ın hikmetlerini idrak kastırıyoruz tabi. Çünkü idraki soyut aldığınız zaman felsefi bir kavramdır. <gülüyor> tamam mı? İdrak soyut alındığı zaman felsefi bir kavramdır. Eşyayı idrak etmek olarak gündeme gelir. Ama bizim söz konusu ettiğimiz idrak o değil. Evet. Kalp perdelenirse itaat ve irade ifsat olur. Bak kalp perdelenirse irade ve itaat fesada ular. Bunu da daha önce hadis-i de izah etmiştik. İnsanın bedeninde bir uzuv vardır. O salaha erdiği zaman bütün beden salaha erer. Ela ve hiye'l kalb diyorsun Resulullah. İnne fi'l cesedi le mudghatan. İza saluha saluhal cesedu kullu ve iza fesada fesadal cesedu kullu ela Bedende bir cesette bir uzuv vardır. O salaha erdiği zaman bedeni hepsi salaha erer, fesada gittiği zaman bütün beden fesada uğrar, bilin ki o kalp değildir. İşte kalbin perdelenmesi dedik ya Kur'an'da ona ran diyor. Bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn, kesbettikleri şey kalplerinin üzerine kılıf ve perde gibi oldu. Neydi kesp ettiği şey? İnsan neyle kesp eder? Kesp nedir? Ne ile insan? İmam Muhammed İbnü'l-Hasan eş-Şeybani imamımız rahmetullahi aleyhi Ebu Hanife'nin talebelerindendir. Bakın. Şöyle bir daire çizelim. Kesp aletlerini yazdık. Bir Kesb aleti 2, kesb aleti 3, kesb aleti 4, kesb aleti 5, kesb aleti 6, kesb aleti 7, kesb aleti 8. Hmm. Tamam, tabi burası da var. Şöyle çaydanlık gibi bir şey var ya burada. O da kesp aletidir ha. Hipse. Yani seni hayatla irtibatlandıran, hayatın var olduğunu ve senin var olduğunu sana idrak ettiren tüm azalar ve duyu organları <gülüyor> kesp makinalarıdır. Kesp eder ha. Ne yapar? Kesp eder. Onun için Belran ala kulubihim ma kanu yaksibun ...onların kalplerini kılıflayan, perdeleyen, kalın örtülerle örten şey nedir biliyor musunuz? Mâ kânû yeksibûn. Bundan gelen, bundan gelen, bundan gelen, bundan gelen... ...şuradan gelen, şuradan gelen, şuradan gelen, şuradan... Gelen, şuradan, şuradan ...buradan gelenleri topladığın zaman... Bu toplamın adına Allahu Teala diyor ki: "Ma kanu yksibun." Her birisinin ayrı ayrı afeti vardır. Bu melekelerin ve organların, makinaların her birisinin ayrı ayrı afeti, her birisinde hidayetinin ayrı ayrı vesileleri sebepleri. İşte bunları tüm kullanırsan, iki makama çıkarsın. Birisi, ubudiyet makamıdır. İkincisi, şükür makamıdır. وَعْبُدُوا لِلَّهِ وَشْكُرُوهُ وَشْكُرُوهُ <gülüyor> Ama nasıl? ''İn kumtum iyyahu ta'budun'' ''Siz Allah'a ibadet ve itaat ediyor iseniz, Allah'a ibadet edin, şükredin.'' ''Veşkuru lillâhi in kumtum iyyahu ta'budun'' ''Allah'a ubudiyet ediyorsanız, Allah'a şükrediniz, şükrü eda ediniz, Şükür de işte bu makanu yeksibunun kınanan makanu yeksibun vardır. Kesbettikleri onun aksi olan nedir o da Salihat, Salih ameller nedir? İşte insanı Allah'a şakir bir kul yapan şeylerdir. İnnehu kâne 'abden şükûra. Nuh aleyhisselam kâne 'abden şükûra bir lokma yemiş olmasın ki şükretmesin bir bir şurbe yani bir yudum içmemiş olmasın ki ona Nuh Aleyhisselam şükretmesin. Kat'a asla da katiyetle biz hangi lokmamız bir başında besmele çekiyoruz sonunda hamdü bile unutuyoruz. Veya bazında hiç besmele çektiğimiz yok hiçbir amelimizde sonunda hamd etmeye kalkıyoruz. Olmadı! Olmadı! Allah'la istiane, Allah'la medet, Allah'la yardım, şifa, rahmet, hidayet ve rızık talep etmeyeceksin. Buna rağmen o bunları sana vermiş olacak ve sonunda diyeceksin ki ben Allah'a şükrettim, <gülüyor> ben Allah'a hamdettim. <gülüyor> Burada zaten bunu izah etmişiz bu anlattığımız şeyleri. De ki ayetin bir kısmını oku, okumuyorum. وَلَوْ جَعَلْنَا قُرْآنًا عَجَمِينًا لَقَوْلُ لَوْ لَا فُسْسِلَتْ آيَاتُهُ اَعَجَمِيّنْ Buraya geçiyorum. Kur'an işte e, Arapçanın dışında bir dille indirilseydi. Keşke ayetleri Acemce değil de, yabancı bir dilde değil de. Arapça izah edilseydi ne olurdu diyeceklerdir. Pol, de ki Resulün Fusilet 44 de ki, huve lillezine amenu huden ve şifan. O Kur'an iman edenler için huda ve şifadır. Huda, seni kurtaran, cennet ehlinden eden, Allah'ın dünya ve ahirette mağfiretine kavuşturan şeyin adıdır. Şifa ise, Dünyada şunların vasıtasıyla gelecek musibetlerin tamamına karşı fahşa münker ve Allah hakkında bilmediğimizi söylememize karşı bizi tedavidir. Şifa olur. İman etmeyenler vallazina la yu'minuna fi iman etmeyenlerin kulaklarında ağırlıklar vardır. Ve o Kur'an ve aleyhim ama o Kur'an onun için bir boşlukta, bir yoklukta, bir karanlıkta gibidir. Göremezler. Allah onların nurlarını almıştır. Onlar Kur'an'ın hidayetini, vaidinden göremezler. İşte bak hidayet elinden almış adamların. İstediğiniz kadar çağırın. istediğiniz kadar iyilik yapın onlara. Asla ve katiyetle iman etmeyecekler. Gökte ve yerde nice ayetler vardır ki o ayetlerin üzerinden geçerler de, yanlarından geçerler de, onlar yine Allah'a iman etmişler. اُولَٰئِكِ يُنَادَوْنَ min مَكَانٍ بَعِيدٍ min مَكَانٍ بَعِيدٍ Cehennemden çağrılırlar. Onlara cehennemden bir çağrı vardır sürekli. Cehennem onları çağırır. Onun için cennette müminleri çağrılmış Yani dile gelir konuşurmuş, kendisine gelecek olan müminleri şevkle beklermiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani cennetin ağaçları, meyveleri, kuşları, hurileri şevkle bekliyorlar. Ne zaman gelecek bizim sahiplerimiz diye. Bir başka hidayet vesilesi ve hidayetin devamı için önemli unsurlardan bir tanesi de Huzu ma'ataynakum biquwwatin ve zkuru ma fihi la'al tetekhu. <'allabdata> Huzu ''Alınız'' Huzu diyor. Tartışın demiyor. Ciddel edin demiyor. Üzerine felsefe üretin demiyor. Bir zaman alın, bir zaman almayın. Birisini alırsınız, birisini alamazsınız. Birisini almazsanız da olmaz demiyor Allah Teala. Huzu ...alın hepsini size gelen kitabın... ...mâ âteynelkum... ...size verdiğimizin hepsi... ...Kur'an'da olsun... ...Tevrat'ta, Zebur'da olsun... ...ve o nebilere... ...Kur'an metni, Tevrat, Zebur metni dışında... ...hiçbir kitap gelmeden de... ...o Peygamber'e, Resul'e verileni alınız. Bi kuvvetin... ...kuvvetle. Bak Amerika emperyalist... ...sömürgeci Amerika... Nasıl kuvvetle tutuyor? Nasıl kuvvetle sarılıyor davasına? Nasıl kuvvet kullanıyor? İşte kuvvet kullanacaksın. Ve zkuru ma fihi ve Allah'ın size o verdiğinde de size verdiğimizde de nur no zikir üzere olun. Ona sahip olun. Onu bilin, belleyin, öğretin, yaşayın yaşamasını ve hakim olmasını çünkü zikir sadece dille yapılan bir ibadet değildir. Ve zkuru ma fihi laalleke Sakınasınız korku takva güzel olasınız ve Allah katında onun azabından korunasınız için kitabın içinde olanı zikrediniz. Zikir kitabı çağlar işte korumaktır. <gülüyor> kitabı tüm mücadelelere karşı korumaktır. Tüm düşmanlara karşı tüm saldırılara karşı kitabı korumak, neyle korumak? İlimle, takvayla, salahla, ihlasla, silahla, orduyla, kuvvetle ve cihatla. Bugün Kur'an bunların hepsinden haşa mahrum hale gelmiş. Varsa da birkaç unsur çok zayıf olarak var. Ama Kur'an ve İslam Allah'ın insanlık üzerindeki nimeti ve insanların Allah'a itiraz etmemeleri için Allah'ın onlar üzerindeki bir nimeti ve hakkı olarak baki kalıyor ve devam ediyor. Yoksa bizlerin bir fazla keremi yok. Bu ayet-i de Araf 175. ayet-i kerime idi. Bakın cennet, cehenneme girecek kimseleri tarif ederken iki 8 ayet sonra biz andolsun ki cehenneme cinlerden ve insanlardan çok kimseleri halk edip hazırladık. Mutezile'ye cevap, Kaderiye'ye cevap. Onların kalpleri vardır onunla fık etmezler. Onların gözleri vardır onunla görmezler. O gözlerle görmezler ve onların kulakları vardır onlarla işitmezler. Onlar tıpkı büyük baş hayvanlar gibidirler, en'am. <gülüyor> en'am helal olan hayvanlardır, ha, dikkat edin. Fil falan katmayın bunun içine. En'am dedi mi? Yenen ve kurban edilen helal hayvanlardır. Onlar tıpkı en'am gibidirler. Belki onlardan da şaşkındırlar. belhum hum edallu, ulaike gafilun. İşte onlar gafil olanlardır. Gafilden maksat kalbi tam kilitlenmiş olmuş. Bakara suresinde bakın ne güzel bunu tefsir eder. Ayet 17. Summun Bukmun Umyun Fuhum la yerzi'umun Şimdi dalalete düşmüşler. Bunlar gidiyorlar. <gülüyor> Dilleri yok, buk, kulakları yok, sun, girmişler bunlar bu yolda hepsi, bir kere geri dönüş nasıl olacak? Nasıl geri dönecekler, şu yollar nasıl gidecekler? Dereler, tepeler, engeller, düşmanlar var, imkansızlıklar var. Bunlar geri nasıl dönecekler diye allah Teala? Fehum la yercilun. Onlar dalaletlerinden, şeyk ve şüphelerinden, karanlıklarından denemezler. İşte bunların kıymetini çok iyi bilmek lazım. Boşuna göz kulak verilmiş. Yani sadece Freud'in bakıp da çıldıracağım dediği şey değil göz yani. Bir Mason